Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeim. Bismillah الرحمن الرحim. Alhamdulillah ya ve salam aleyküm ya Seyyidler berinin ve laakhirin. Ve ila jami almbyayi vel mursalin. Ve ila jami almbyayi. Ve alhamdulillah ya Kendimizi insani tanımaya, anlamaya çalışıyorduk. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordu Rabbimizin bizi nasıl bize tanıttığını anlamaya çalışıyordu Rabbimizin bize verdiği kıymeti degeri şerefi anlamaya çalışıyor o şerefi taşımak için orayı nasıl anlamamız gerektiğini <gülüyor> anlamaya çalışıyorduk. Hem geldiğimiz alemde hem de yeryüzünde kendimizi nasıl anlamamız gerekir onu anlamaya çalışıyorduk. Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. Hatırlat, çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Onun için hatırlatıyoruz. Kendi kendimize hatırlatıyoruz. Birbirimize hatırlatıyoruz, hatırlıyor. Hatırlamayınca ne oluyor? Hatırlamayınca karanlıkta kalıyor, kayboluyoruz. Göklerdeki halimizi, dünyaya gelmeden önceki halimizi Rabbimiz bize anlattı. Ondan başka kim haber verebilir? İman edenler, Rableri onlara bir şey söylediğinde onu ciddiye alırlar. Onu anlamaya çalışırlar. Öyle buyurmuştu. Allah insanı yarattı, sizi yarattık, sizi suretlendirdik. Sonra ruhumuzdan nefedip Adem'e secde edin dedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Sizi diyor, insanı diyor. Her biri bir insan olan evet, her birimize söylüyor. yeryüzüne sizi halife kıldık, bir süre orada kalacaksınız, orada yaşayacak, orada Allah'a olan kulluğunuzu ispatlayacak, sadakatinizi gösterecek, sonra orada vefat edecek, oradan çıkarılacak, hesap yerine geleceksiniz. Dünyadaki halımızı anlatıyordu, anlamaya çalıştık, tefekkür etmeye çalıştık. Bir insanın Allah katındaki değeri ne kadardır, neyle ölçülür? Yerde gökte her ne varsa onu insanın hizmetine verdim, sizin hizmetinize verdim. Her şey sizin hizmetinizdedir, her şeyi sizin için yarattık ama sizi bana avdolasın diye yarattın. Allah katındaki kıymetimiz bir insanın kıymeti ne kadardır? Değeri ne kadardır? Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Bir insan bütün insanlar. Her bir insan böyledir. Bunun durup biraz düşünmesi gerekir, tefekkür etmesi gerekir. Yani biri bana karışınca, öldürünce, diriltince veya herhangi bir şekilde ikram edince ya da sıkıntı verince Bütün insanlara sıkıntı vermiş gibi, bütün insanları diriltmiş, bütün insanları öldürmüş, bütün insanlara ikram etmiş gibi Rabbim bana böyle muamele ediyor. Ramazan ayının başında sohbete başlarken söylemiştim. Senden bir tane daha yoktur. Bunu iyice anlamak gerekiyor. Her anlattığımız, anlattıklarımız böyledir. Senden bir tane daha yoktur. Allah kopya çekmemiş, irade etmiş, dilemiş, öyle. Yaratmış, Ol demiş, kendini Hazreti Adem gibi bilmen lazım. Sen Rabbinle muhataptın. Geriye kalan her şey senin için bir imtihan. Ama sana dokunan yandı. Sana yardım eden de dirildi, ihya oldu. Büyük ikramlara nail oldu. Bu her bir kul için böyledir. Onun için Allah ayetlerde ısrarla tekrar tekrar herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Herkes her neyi yaptıysa ona onun karşılığı vardır. Her neyi gönderdiyseniz onu huzurda bulacaksınız. Herkese sayının yani koşmasının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır. Cihedinin, cihadının karşılığı vardır. Kim ne yaparsa kendine yapar dedi Allah, yani sen bir kula muamele ederken onu kendine yapmışsın. Bunu sadece böyle zahiri anlamak yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de bunun manevi tarafı vardır. Gerçek manada kendine yaptı. Bir insana da muamele yaparken böyledir. Başka bir makhlukata, bir hayvana da muamele yapsan öyledir, bir mümine de, bir gayrimüslimede de, her yaptığın, kendine yaptığındır. Onun için anlamaya çalışırken böyle anlamak lazım, zaten böyle anlamayınca yanlış tarafta durmuşuz, Rabbimize dönememişiz demektir, onun için. Hak bir tek Allah'tır. Kul Allah'a dönünce, iman edince, Rabbini sevince, Rabbine teslim olunca, Rabbine şükredince, hamd edince, Rabbini tesbih edince, tekbir edip tevhid edince diridir. Yoksa Rabbinden yüz çevirmiştir. Mesela namazda Resul Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi, bedeniyle, gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez dedi. Eğer Rabbine dönmemişsen, gönlün Rabbinle beraber değilse, bu durumda sen taklit yapmışsın sadece. İbadet yapanları, namaz kılanların taklidini yapmışsın demektir. Bunun için senin Allah'a dönmen lazım. Senin kıbleye dönmen lazım. Zahiri kıble Kabe'dir, manevi kıblemiz, bizi yaratan Rabbimiz olan Allah'tır. Biri Allah'a dönmeyince, gönül kıblesine dönememiş, başka tarafa dönmüştür. Hak tecelli edince, insanın bir gölgesi vardır, gölge. Bu alem fani bir alemdir. Hepimiz biliyoruz zaten. Yok orucu bir alemdir. Ama bakıyor olan Rabbinin velşidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin velşidir buyurdu. Bir kul mesela güneşe dönünce gölgesi arkasında kalır. Hakikat itibariyle de kul Rabbine dönünce onun gölge tarafı, yani beden tarafı, dünya tarafı, dünyaya ait olan arkasında kalmış olur. Rabbine dönmüş oldu. Ama Rabbine dönemediyse, yani insan güneşe sırtını çevirince ne olur? Gölgesi önünde olur, kendi gölgesine secde etmiş olur. Yani dünyaya, zahiri tarafa secde etmiş olur. Ama haberi yok. Onun için bütün gönlüyle Rabbine dönmesi lazım ki hak tecelli etsin. Sırt çevirdiyse gölgesiyle beraberdir. Gölge peşinde koşar. Gölgelerle uğraşır. Meşgul olur. Zahiri tarafla, dünyayla meşgul oldukça gölgelerle meşgul olmuş oluyoruz ki o bize hiçbir şey kazandırmaz. Ama gönül itibariyle Rabbimize dönmüşsek onun rızasını gözetiyorsak, ebedi hayatımızı kazanmak için gölgelerle uğraşıyorsak bu ibadet oldu. İkisini birbirinden ayırmak gerekir, iyice anlamak lazım. Niyet Allah'ın rızası olunca, ebedi hayat olunca ne ile uğraşırsak uğraşalım, kazanıyoruz. Ama gönül itibarıyla dünyaya döndün, dünyayı sevdin, dünyayı istedin. Zahiri olan şeyleri istedin. Rabbinden yüz çevirmişsin. Gölgelerle meşgulsun ve gölge sana hiçbir şeyi kazandırmaz. Allah ait yerinde Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Gördüğümüz alemin hepsi Allah'ın nurunun tecellisinden ibarettir. Buna böyle iman etmemiz lazım. Bizi yaratan Rabbimiz böyle haber verdiyse bu durumda nura garp olmuş. Aynı zamanda zahiri olarak da nurdan biri varlık ama bedende bedenin içinde Allah'ın ruhundan nefettiği hakikat var ki Nurun hakikatidir o. Her şey yok olur, o karıştır. Çünkü Allah ruhundan nefretmiş. Onun için baki olan odur, ebedi olan odur. Ebedi bir hayatı Allah ona hazırlamış. Beden sadece onun elbisesi. Eğer sadece elbiseyi görsek, zahiri tarafı görsek, yani gölgeyi görsek, gölgelerle meşgul olmuş ve gölge bize hiçbir şey kazandırmaz. Önce bunu anlayıp idrak etmemiz lazım. Önce buna iman etmemiz lazım. Bundan emin olmamız lazım. Her şeyin kıymeti, değerine kadarsa o kadar kıymetli yer vermemiz lazım. Elbiseye ne kadar değer veriliyorsa, beden elbisesine de o kadar değer verilir. Ama içinde sen varsın. Rabbin tecelli ettiği zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği sen varsın. Onunla olman lazım, o olman lazım. Bunun için de senin sürekli Rabbine dönmen lazım. Onun için Allah ayetlerde hep kendine davet ediyor. Hep hatırlamaya Rabb'ini zikret unutma Rabb'ini tesbih et Rabb'ini tekbir et Rabb'ini tevhid et Rabbine secde et Rabb'in için ibadet et Namaz kıl oruç tut zikir yap sadaka ver irfa et zekat ver iyilik yap güzellik yap rahmet ol nimet ol ikram ol Güzellik o, o Hepsi senin içindir. Kendine oluyorsun. Başkalarına değil. Kime yaparsan yap, onu kendine yapmışsın. Allah onun karşılığında en az bire on olarak tecelli ediyor. Sen bir yap, on veririm dedi. Allah güzelliğe bire on verir. Ama Hatay'a yanlışa, günaha karşılık birebirdir. Onun karşılığı birebir ama güzelliğe karşılık o katını verirdi. Bu onun ekrem oluşundan, kerim oluşundan, vehhab oluşundan, rahman ve rahim oluşundan, el-vedur seven oluşundan dolayıdır. İlah oluşundan dolayıdır. Beni tanı dedi, beni anla. Birebir karşılık vermiyor. En az on katını yaptığın güzelliğe karşılık on kat seni güzelleştiriyor. Hangi güzelliği yaptınsa Allah'ın hangi ismiyle güzellik yaptınsa onun o on katını veriyor. 10 kat daha onu yapma gücünü veriyor. 10 kat verince mesela rahmet ettim. Bir rahmet ediyorsun birine Allah bir 10 kat daha yapma gücünü veriyor ki rahmetiyle sana tecelli ediyor. Bu El Ekrem'dir. Kerim'dir, ikrama nail kılandır. İkram etme sıfatını Verendir. Verince ne olur? İkram edince ne olur? İkram edince Allah'a yakın olur. Kendi hakikatine yakın olur. O anda zaten onun hakikati tecelli etmiştir. İlk inen ayetlere baktığımızda Rabbimiz kendini tanıtırken ne buyuruyordu? Yaratan Rabbin ismiyle oku. İkre min ve Oku ki Rabbin ekremdir. İkram edendir, ikram etmeyi ikram edendir. Yani halife olma özelliğini verip. Kulun çabasına, gayretine göre, yani kul Allah'ın isimlerini üzerinde gösterdikçe diğer kullarına, mahlukata karşı onu kerim kılandır. Onun için kim ne yaparsa sadece kendine yapıyor. Herkes birbiriyle imtihandadır. Eğer Rabbinin ismiyle okursa ki o yaratandır. Yaratanı okuman gerekir. Seni yaratanı, bununla beraber kendinden sana güzellik vereni, el esma olmasına seni vereni, seni yer yüzünde halifte sana hiç kimsenin bir şey mi kıymeti, değeri vereni ve değeri bir tek o biliyor. Onun için hiç kimse Allah'ın bunun sevdiği gibi sevemez. Bütün analar, bütün babalar bir araya gelse, hepsinin sevgisini, rahmetini birleştirsen, ne Allah'ın sevdiği gibi sevebilir, ne de Allah'ın rahmet ettiği gibi rahmet edebilir. O yaratmış. Ondan başka yaratan var mıdır? <gülüyor> Allah'ın sevgisi, baki, kulun sevgisi fanidir. Ne kadar severse sevsin, onun sevgisi fanidir. Bir hakiki sevgi var, bir sevginin gölgesi vardır. Gölge mesabesinde. O da ondan. Allah sonsuz rahmetinden, muhabbetinden, <gülüyor> ikramından, kereminden... Her bir kula bir damla vermiştir. tabiri caizse, görlü kadardır. Onun için Allah'ın rahmetini, muhabbetini, sevmesini, keremini, ikramını kul idrak bile edemez, anlayamaz. Bu her bir kul için böyledir. Her bir kul Rabbine nazar ederken böyle nazar etmelidir, böyle anlamalıdır ki, şükrede bilsin. Nankörlerden olmasın. Eğer bunu görmediyse, anlamadıysa bu durumda şükürsüzlük yapıyor. Rabbine teşekkür etmiyor yani. Neyi görüyor? Eksikleri görüyor. Kendisine sıkıntı veren şeyleri görüyor ya da kendisine verilen, verilecek nimetlere bakıyor. Onun için duadadır. Onun için çaba gayret sarf ediyor. Hayatını onun için Yaşıyor. Yani gölgeler için. Fani şeyler. Evet. Gölge mesabesinde. Evet. Yok olur. Her şey. Baki olan Rabbimizin veçhidir. Öyle vurmuştu Her şey fanidir. Yok olur. Celal ve ikram sahibi olan Rabb'inin veçhiyi bakidir. Bu durumda senin Rabbinle beka bulman lazım. Bu içinde ondan başka tarafa. Dönmeden, şükür halinde olman lazım, ham halinde olman lazım, tesbih halinde olman lazım. Rabbinin huzurunda olduğunu unutmaman lazım. Sohbetini onunla yapman lazım. Onu dinlemen lazım. Onun vahyini dinleyip, okuyup, ona cevap vermen lazım. Sohbetini onunla yapman lazım. Yoksa unutursun. İnsan unutkan bir varlıktır. İnsan Rabbinden yüz çevirince nasıl ki güneşe sırtını dönerse önünde gölge var ve sürekli istersen gölgenin peşinden koşsun. Hiçbir zaman gölgesine varabilir mi? Varamaz. Ömrü biter yine gölgesine varamaz ve ona hiçbir fayda da vermez. Kula düşen Rabbine dönmektir. Ebedi hayatını tercih etmektir, istemektir. Rabbinin rızasını istemektir. Rabbinin nurunu istemektir. Onun nuruyla, nurlarını güzelliğiyle güzelleşmektir. Rabbinin huzuruna giderken neyi kazanmışsa onunla, o olarak gider. Ya Allah'ın nuri olarak, Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecellisi etmiş olarak, Kendi hakikatine ermiş olarak, Allah'ın ruhundan nefretliği ruh olarak, Meleklerin secde ettiği varlık olarak gider ya da zahiri tarafa, beden tarafına dönmüş, Gölgenin peşinden koşmuş, faninin, fani olanların peşinden koşmuş, Fanilerle, fani şeylerle meşgul olmuş, onu zikretmiştir. Fani olanı sevmiştir, onun peşinden koşmuştur, onu kazanmaya çalışmıştır. Ama Allah ona gel deyince ne olur? İrkilir, Bütün kazandıklarını bir anda kaybediyor çünkü. Hepsini bırakıyor, bedeni buna dahil. O da ona aitti. O onun elbisesi. Her şeyi kendi hakikatine varır. Beden topraktan, onu toprağa veriyorsun ama Allah'ın ruhundan nefetiği Allah'ın huzuruna geliyor. Herkes neyin peşinden koştuğuna baksın. Allah öyle buyurdu. Herkes neyin peşinden koştuğuna baksın. Buna vereceği olur Allah'ın hiç kimseye zahiri olarak bir vadi yoktur ama manevi olarak vadi vardır. Manevi olarak her neyi istiyor ve her neyi kazanmak için çabanı, gayretini sarf ediyor, gereğini yapıyorsan onu sana veririm dedi. Ama zahiri olarak dünya hayatı bir imtihan dedi. Allah dilediğine rızkı daraltır. rızık deyince her şey bunun içindedir. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız verir. Bu bir imtihan. Sizi her şeyle imtihana tabi tutarız. Marınızla, canınızla, evladınızla. Eşinizle, işinizle, ticaretinizle, insanlarla her şeyle imtihana tabi tutarım deneyim. Niye imtihana tabi tutuyor? Halifeliğini göster, güzel yap ve kazan. Güzel yap ve güzel ol. Rabbinle güzel ol. Yani Rabbinin El Esmaud Hüsnasını üzerinde göster, sen Rabbinin halifesisin. Rahmet edince Allah Rahim ismiyle sana tecelli eder, sana Rahim ismini verir. İkram edince sana Kerim ismini verir. Af edince sana Afu ismini verir. Makfira edince Vafur ismini, Vafar ismini verir. Yardım edince sana Nesir ismini verir. İnsanları selamete erdirince selam ismini verir. İnsanları Allah'ın güzelliğine şahit kılınca sana eşşehit, şahit ismini verir. İsminin nuruyla sanat tecelli eder. Ne oldu? Rabbine yakın oldu. Rabbinin sevdiği oldu. Senin üzerinde sende kendi güzelliğini seviyor. Başka bir şey değil. Her ibadet, her kulluk, her zikir, her hayır yaptığımız her güzellik bize sadece Allah'ın güzelliğini kazandırır. Allah seri hesaptır. Hesabı seri olarak görendir. Buyurdu. Hesabı anında görüyor. Onun için bu aleme. Allah'ın güzelliği olmaya gelmişiz. Allah'ın harifesi olmaya gelmişiz. Allah'a, Allah'ın güzelliğine ayna olmaya gelmişiz. Hazreti insan, meleklerin secde ettiği varlık olmaya gelmişiz. Allah'ın ruhundan nefret ettiği, ruhu bir tek insan taşıyor. Zaten meleklerin secde etmesi de bundan dolayıdır. Nurdan varlıklar, hayırdan, iyilikten, güzellikten, rahmetten ibaret nurlu, nurlu varlıklar. Allah'ın her emrine itaat eden, aşkla, muhabbetle gereğini yerine getiren varlıklar. İnsanlar için, müminler için istihbar eden, onlar için cenneti isteyen varlıklar. Bir hulb hale gelince nurdan bir varlık olmuş oldu, melekut alemine varmış oldu ama onda bundan ötesi var. Allah ruhundan laf etmiş ya, bütün bu güzelliklerin tecelli ettiği Allah'ın isimleri tecelli etmiş olma. Nasıl ki böyle zahiri bir tarafımız varsa bir de işte o Allah'ın ruhundan nefettiği manevi tarafımız Rabbinin huzurundan ayrılıp gelmiş, Rabbine aşık, Rabbini istiyor. Bedende hapiste bedende zindanda Ama Feryat ediyor, Rabbini istiyor. Rabbine giden yolu ona göstermeyinceye kadar onun feryadını kimse dindiremez. En fazla ne yapar? Kendini ondan perdeler ve onun sustuğunu zanneder. Artık onu yok sayar, feryadını yok sayar. Nasıl ki melekler bizimle beraberdir, onları göremiyoruz. Başka bir alem. Manevi olarak da insanın manevi bir tarafı vardır. O da bizim göremediğimiz şekilde başka bir alemdedir ki zahiri olan, gölge olan, elbise olan varlığımızı görüyor ama onu göremiyoruz. Başka bir alem. Onun bulunduğu alem başka bir alem. Her ne kadar beden elbisesini ona giydirmiş olsa da o yine başka bir alemde ama bedeni bağlı. Beden tamamen karanlık, o tamamen nur. Nur karanlığa tecelli edince karanlık bir karanlıkla nur birbirine karıştı. Artık ikisi de aslında birbirini hissediyor ve tadıyor. Karanlıkla nur birbirine karışmış. Gölge ile güneş birbirine karışmış. Çok Bambaşka bir yaratılıştır bu. Hem zahiri tarafımızı hissediyoruz hem manevi tarafımızı hissediyoruz. Yani bir güzel yapalım diyoruz. Öteki bu güzellik sana mı kaldı diyor. Bu nefis tarafıydı, karanlık taraftı. Karanlığın aydınlanmamış tarafıydı. Ama aydınlık tarafı yani Rabbimizden gelen bunu böyle güzel yapman lazım diyor. Bize tercih yapıyoruz bu arada. Güzel yapan tarafta durunca Allah ile güzel oluruz. Ama yanlış tarafta durunca da karanlık tarafta durunca da kararırız. Karanlığa gömülürüz. Bunun için de insanın Kendini tanırken ben demekten kurtulması gerektiğini anlaması lazım. Ona ben deyince hiçbir şey kazanamadığını iyice anlayıp idrak etmesi lazım. Allah deyince kazanır. Rabbim nasıl istiyor deyince kazanır. Rabim nasıl seviyor deyince kazanır. Kulun kendi aklına, kendi nefsine, kendi gönlüne sorması lazım. Sen mi iyi biliyorsun, Allah mı? Her kulun, her akıl sahibi kulun mutlaka Allah demesi gerekir. Zaten öyle de söylüyor. Madem ki o senden iyi biliyor. Sen mi kendin için daha rahimsin Allah mı? Elbette ki Allah. Senin rahmetinden ne olacak? Sonsuz bir deryadan bir damla rahmetin var. Onu nasıl deryadan daha büyüktür diyebilirsin? Bu durumda sana düşen Rabbine teslim olmaktır. Onun rahmetine teslim olmaktır. Muhabbetine teslim olmaktır. Kerimliğine teslim olmaktır. ikramına teslim olmaktır hidayetine teslim olmaktır. Ben bilmiyorum, Rabbim bilir, deyip el-alim olan Rabbine, sahibine teslim olmaktır. Senin için neyin hayırlı olduğunu elbette ki o senden daha iyi bilir. Öyle buyurmuştu, yaratan, bilmez mi? Yaratan, yarattığını bilmez mi? Yaratılan, Yaratan kadar kendini bilebilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Düşünülemez. Bu durumda bize düşen nedir? Rabbim neyi söylediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. Bana kazandıran odur. Rabbimin muradının üzerimde gerçekleşmesini bana kazandıran yine odur. Onun için ne yapıyoruz? Rabbimizin vahiyini okuyoruz. Rabbimizi... Anlamaya çalışıyor, tanımaya çalışıyor. Rabbimizin bizi bize tanıttığı gibi anlamaya çalışıyor. Verdiği kıymeti, değeri, şerefi taşımaya çalışıyoruz. Öyle sıradan herhangi bir varlık gibi durmuyoruz. Allah'ın yeryüzündeki halifeti olarak, Hazreti İnsan olarak, bütün varlığın yerde gökte ikisi arasında ne varsa hizmetine verdiği bir varlık olarak, meleklerin secde ettiği varlık olarak duruyoruz. Duruyor, bu bir duruş değildir. Öyle düşünüyoruz. gereğini öyle konuşuyor, öyle yapıyoruz. Ben demiyoruz, Rabbimize sadece evet, Rabbim diyoruz, İlahım diyoruz, Mabudum diyoruz, Maşukum diyoruz. Senin huzurunda, varlık iddiasında bulunmuyorum. Bende senin güzelliğinden, tecellinden, nurundan başka bir şey yoktur. Ben senin kulunum, ben sana ait. Böyle söyleyince ne oldu? Yok mu oldu? Ani olan gölgeden kendi hakikatine, Rabbine dönmüş olduğu, gölge artık görülmez, hak tecelli eder. İnsanın kendini tanıması gerekir. Bu alemde, imtihan aleminde geçici olarak böyle birkaç günlüğüne gelmişiz buraya. Hayat birkaç günlük hayat. Hatta Allah dünya hayatı için bir günlük hayat dedi, bir gün. Ebedi bir hayata göre bu dünya hayatı sadece bir gündür. Bu bir günlük hayatta eğer Rabbimizi unutursak, kendimizi unutursak, kim olduğumuzu bilmez ve anlamazsa, gölgelere, karanlığa gömülürsek, gölgelerin peşinden yani dünyanın peşinden gidersek, Gölge olan bedenimizin peşinden gidersek, kendi kendimizi, hakikatimizi, Rabbimizi unutursak kendimize zulmetmiş oluruz. Yani karanlıkta bırakmış oluruz. Onun için Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah'ın kullarına zulmetmesi düşünülemez buyuruyor. Ama insan kendi kendine zulmeder. Kendini karanlıkta bırakıyor. Alemde her ne varsa hepsi nurdan ibaret. Bir zahiri varlığı öyledir. Nurun tecellisidir. Manevi olarak bir de öyledir. Kime, neye bakarsan bak yere, göğe, aya, güneşe, yıldızlara, denizlere, ağaçlara. Neye bakarsan bak orada neyi görmen lazım? Neye şahit olup şahadet etmen lazım? Rabbinin yaratmasına. Rabbinin kudretine, Rabbinin ikramına ne dedi? Senin için yaratmışım, insana söylüyor, her bir kula söylüyor. Kulun değerini, kıymetini, şerefini anlayıp hayatı yaşarken duruşu öyle olmalıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Bütün güzelliklerin, bütün Nevilere, Resullere verdiği güzelliği vermiş ona. Onlarda ne varsa sende de o var. Onun için Resulullah Efendimiz'e ne buydu Allah? De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Aradaki fark nedir? İlahınızın tek bir ilah olduğu bana İlah İlahukum vahid. Vahid sadece bir demek değildir. Vahid, el vahid, isimlerinde bir olan, ehad, zatında bir olan, bütün güzelliklerin ondan tecelli ettiğini ve onun tecellisinden başka bir şey değil. Demektir bu. Aramızdaki fark budur. Onun için. Bu kulda nasıl görünüyor? Güzel ahlak olarak görünüyor. Güzel ahlak. Onun için Allah Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu? Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Müminlere karşı rauf ve rahim. sen azim bir ahlak üzeresin. Vahil olan Allah'ın tecellisi. El Esma Hüsnası zatından tecelli ediyor. Zati tecelli edince. El Esma Hüsnası tecelli ediyor. Bu durumda zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği Allah'ın yeryüzündeki varlık. Kulda her bir kul öyle midir? Evet. Niye böyle haber veriyor? Bunu böyle bilin, böyle anlayın. Siz de öyle olun. Onun için de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Allah ve ve rahimdir. Evet Allah'tan başka tarafa döndün. Şimdi Rabbine dön. Bana tabi ol. Benim gibi iman et. Benim gibi Rabbine teslim ol. Benim gibi Allah'a karşı takva sahibi ol. Benim gibi rahmet etmeye çalış. ikram etmeye çalış. Yardım etmeye çalış. Fataları, kusurları affetmeye çalış, hidayet olmaya çalış. Hayır ol, hayır olmaya çalış. Bu durumda ne yapmış olursun? Rabbini sevdiğini, gerçekten sevdiğini ispatlamış olursun. Allah geçmişte ondan yüz çevirmiş olmanı affediyor. Çünkü o hafur ve rahimdir. Mağfiret ediyor, siliyor rahmetinin içine alır. Dedi. Herkes için her an böyle bir imkan vardır. Rabbine dönme imkanı. Kapı açık. Kullarını davet ediyor. Ne kadar kaçmış olsa da hayatının neresinde olursa olsun dönünce kabul ediyor mu? Bir şart vardır. Ölürken kabul etmem dedi. Ölürken. Ne kafirin imanını kabul eder, ne de ben müminim diyenlerin tövbesini kabul etmez dedi. Yanlış yapsın, yapsın, günah işlesin, işlesin. Sonra da ölüm anı gelince ben tövbe ettim desin. Allah böylelerinin tövbesini kabul etmez. Ya da küfürde sürünsün, küfrini ortaya koysun. Ölüm anı gelince ben iman ediyorum. Yani Firavun'un iman ettiği gibi. Allah'ın imanını kabul etti mi? Etmedi. Ne buyurdu? Firavun doğulurken ben alemlerin Rabbine iman ettim. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman etti. Bir kelime söylüyor. Bir sürü orada hep iman ettiğini söylüyor. Allah cevap olarak ona ne buyuruyor? Şimdi mi? Şimdi mi iman ediyorsun? Geçti. Son nefesteki yani öleceğini anlayınca ne imanını kabul eder ne de tövbesini. Nasıl ki zahiri olarak insan temiz olmak istiyor, tertemiz olmak istiyor. Hele bir de böyle eğer insanların karşısına çıkacaksa ya da sevdiği, kıymet verdiği, sevgisini, rızasını istediği birinin karşısına çıkarken tertemiz olmak istiyor mu? İstiyor. Üstünün başının düzgün olmasını istiyor mu? İstiyor. Allah da bizim gönlümüze bakıyor. Allah sizin suretinize, seriyetinize bakmaz dedi. Gönlünüze bakar dedi. Allah kulunun gönlüne bakınca, bakarken orada kendi sevgisinden, kendi tecellisinden başka bir şeyi orada görmeyi sevmez ve kabul etmez dedi. Gönlümüzün temiz olması lazım. Gönül eğer çöplüğe dönmüşse biz Rabbimizin hesabını nasıl yapmış oluyoruz? İnsan nedir diye sorulsa verilmesi gereken cevap insan gönüldür, gönül. Oraya nefis de hakim olabilir, Allah'ın nefeti ruh da hakim olabilir. Bu rikim belirler insanın kendisi. Yani Allah'ın kelimesi olan insanın kendisi. Bu tercihi o kelime yapıyor. Allah ol deyip ol emriyle yarattığı o kelime. Hangisini tercih ederse o olur. Bütünüyle nefis olabilir, bütünüyle ruh olabilir. Ya da ikisi arasında nurla karanlığın karışık karışık olan bir şey olur. Bütün mü'miler elbette ki Rablerine iman etmiştir, dönmüştür. O nur tecelli etmiştir. Yani artık gönlünü tercih ediyor. Rabbini tercih ediyor. Rabbinin nurunu, güzelliğini, ebedi hayatını tercih ediyor. Ama bütünüyle fani olandan fani olanı gönlünden çıkarmadan hakikat tecelli etmiyor ve o kendi kendisi olamıyor. Kendisi Allah'ın ruhundan nefret ettiği varlıktır. Ama şeytan bütün çabasıyla gayretiyle insanı insana unutturdu. Unutturmaya devam ediyor. Vesvese vermeye devam ediyor, düşmanlık yapmaya devam ediyor. Kendini davet edip bağlamaya devam ediyor. Kendini davet ederken, zaten öyle söylemişti, ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Süslü göstereceğim. Dünyayı süslü gösteriyor. Nefse ait olan şeyleri süslü gösteriyor. Cezbettirmeye çalışıyor. Onun için... Kıymetli olan, değerli olan dünya olmuş oldu. Dünyanın karşılığında neyi satıyor? Kendini. Kendi hafikatını. Kendi güzelliğini. Rabbinin kendisine verdiği kıymeti, degeri. Verdiği şerefi satıyor. Onun için Allah ayet-i kerimede... Ey nefsini israf eden kullar, nefsini israf etmiş, kendini israf etmiş, kendini satmış, satıp bir şey elde edememiş, israf, saçıp savurmuş yani. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin, Allah bütün günahları mağfiret eder. En büyük günah, ben Rabbini unutmamdır, kendini unutmamdır. Kim olduğunu bilmemendir, nerede olduğunu bilmemendir. Allah'ın hakkını takdir edememendir. Allah'ın seni nasıl sevdiğini, nasıl ciddi aldığını, nasıl kıymet gel verdiğini, seni kendisine nasıl davet ettiğini anlamamandır, yüz çevirmendir, unutmandır. Onun için her bir kul bir peygamberin atlaki üzeredir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Sadece bir peygamber, ahlaki üzere değil. Her bir peygamberin tabi tutulduğu imtihanlara tabi tutuluyor. Bir insan, bütün insanlar. Kıyamet günü Allah bir kulü hesaba çeker. Kul der ki ya Rabbi ben fakirdim, kulgumu yapamadım. Beni meşgul etti. Allah, İsa Aleyhisselam'ı ona gösterir. İsa kulunun üzerinde sadece bir elbisesi vardı. Ama o kulluğunu yaptı. Başka bir kul, ben zengindim, servetim, mevki, makamım beni meşgul etti. Kulluğumu yapamadım deyip mazeret gösteriyor. Allah, Süleyman Aleyhisselam'ı gösterir. Sen onun kadar mı zengindin, onun kadar mı saltanat sahibiydin? Bak, Süleyman kulun kul diyor, kul, kulluğunu yaptı, sen niye yapamadın? Yapabilirdin, peygamberlerle rüyaslıyor. Dese ki ben hastaydım, yapamadım, beceremedim, Eyüp Aleyhisselam'ı gösterir, sen onun kadar mı hastaydın? Her defasında senin de peygamberler gibi yapman gerekirdi. Eğer dese ki ben sıkıntılar yaşadım, sorunlar yaşadım, musibetler, veralar yaşadım, Resul Efendimiz gösterir. Onun kadar mı yaşadın? Bak o kulluğunu yaptı. Bak peygamberlerden hiç ayırmıyor kulluğunu. Onlarla beraber hesaba çekiyor. Onlara, onları nasıl hesaba çekiyorsa, aynı şekilde her bir kulluğunu da öyle hesaba çekiyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Öyledir zaten. Onlar yapabildiyse sen de yapabilirdin. Çünkü onlara verdiğimi sana da vermiştim. Sana da ruhumdan nefret etmiştim. Onlara gönderdiğim kitabı sana da göndermiştim. Onun için ne buyuruyor Deyyet-i Kerime'de? Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahirete iman ettiler. Müminler de peygamberlerinin iman ettiği gibi iman ettiler. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Yani bunun dışında söz söylenir mi? Onun için kardeşlerimiz ayetleri okurken iyice anlamaya çalışmaları lazım. Ne buyurmuştu? Amin. Rasulü Bima Eljale İlehi, Mı Rabbihi ve Müminu. Allah'ın Rasulleri kendisine inderine iman etti Müminler de, Müminler de onun gibi iman etti. Nasıl iman ettiler? Kullun hepsi, her biri, Amin. Billa ve Malaiketi ve Kutbuhi ve Resulü. Allah'ın Rasulleri arasında fark gözetmediler. Bak gözetmeden iman ettiler. Hadi Resulullah Efendimiz'e tabi olmamız gerekir. diğerlerini nasıl nasıl iman edeceğiz? Onları nasıl seveceğiz yani? İman etmek sevmekti. Onlara benzer benzer imtihanlara tabi tutulduğumuzda evet Resulullah Allah bu peygamberi şu imtihanı yaşarken tavrını göstermem lazım. Dedinse sen de o peygamber gibi yapıyorsun. Yani kasta olun. Ne kadar hasta olursan ol. Eyüp aleyhisselam kadar olmuyor çünkü. Eğer o sabrettiyse. O Rabbine boyun diktiyse, O itiraz etmediyse. Rabbine teslim olduysa. Allah onun için. Eyüp sabreden bir kul dediyse. Benim de sabreden bir kul olmam için. Ona tabi olmam lazım. Onun yaptığını Sevmektir tabi olma, iman etmek. Bu her bir peygamber için bu böyledir. Allah hangi peygamberi anlatıysa kimi anlatıyor? Bizi bize anlatıyor. Bize onu örnek gösteriyor. Sen de bunun gibi yapman lazım. Bana iman etmişsen bununla beraber eğer peygamberlere, resuller arasında fark gözetmiyorsan bu böyledir. burada sana nasıl bir kıymet değer verdiğini anlaman lazım. Bütün peygamberlerle seni kıyaslıyor ve seni onlarla beraber hesaba çekiyor. Resulleri de hesaba çekiyor mu? ile hesaba çekiyor. Öyle buyur diyor ayet kelimesinde. Resul gönderdiğimiz kavimleri de, kavmi de hesaba çekeceğiz. Gönderdiğimiz resulleri de. Bir şey yok. Aynı, kul, kul olarak hesaba çeker. Kime ne vermişse ondan hesaba çeker. Nasıl bir vazife vermişse, nasıl bir ikramda bulunmuşsa, nasıl bir ilim vermiş, nasıl bir marifet vermişse ona göre hesaba çeker. Bunun için de herkesin kendine bakması gerekir. Rabbim bana ne vermiş, ne öğretmiş? Öyle insanlar var ki kendinden habersiz gelir ve kendinden habersiz karanlıkta gider. Bu Allah onu karanlıkta bıraktığı için evdir. Allah kimseye zulmetmez, kimseye zulmetmesi düşünülemez. Kimseyi karanlıkta bırakmayı bırakması düşünülemez. Kimseyi hidayetten mahrum ettiği düşünülemez. Herkese şehadet ettirmiştir. Şahit kılmıştır. Gönlüne vahyetmiştir. Her an her birimiz Rabbimizle beraberiz. O bizimle beraberdir. O gönlümüze vahyetiyor. O bize şah damarından daha yakındır. Allah kişiyle kalbi arasına tecelli eder dedi. O tecelli etmiş. Biz yüz çevirdiğimiz için karanlıkta kalıyoruz ve gölgelerin peşinde koşuyor gölgelerle meşgul oluyor. Gölgeleri gerçek zannediyor, hak ediyor, Ama hakikat bambaşkadır. Rabbimizin huzuruna varınca, her birimizi huzura alınca, o an mutlaka gelecek mi? Hepimiz biliyoruz ki mutlaka her birimiz için o an gelecek. O an gelmeden o ana gitmeye çalışmak gerekir, tefekkür etmek gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz ölmeden evvel ölü buyurdu. Bu iki türlü anlaşılır. Bir zahiri olarak gönül itibariyle ölümü tefekkür demektir. Ölüyorsun. Öldüğü günü farz ediyorsun. Rabbin seni huzura aldı. Huzurda ne diyeceksin? Nasıl duracaksın? Sana hesap sorunca nasıl cevap vereceksin? Bir de ölmeden evvel ölmek, ölmeden evvel nefsini kurban etmektir. Dünyayı ahirete kurban etmektir. Nefsini Allah'a kurban etmektir. Ben bilmiyorum, Rabbim biliyor deyip ilmini kurban etmektir. Ben şöyle olsun ya da böyle olsun deyip hüküm vermiyorum. Aklını kurban etmektir. Rabbim... Benim için neyi takdir ettiyse, hangi hükmü verdiyse doğruya odur, hak odur. Benim için hayır odur. Ebedi olarak bana kazandıracak olan odur. Deyince Kurban oldun, ölmeden evvel öldün. Allah'ın güzelliğiyle dirildin. Bu durumda Allah sana katından ilim verdi. Ama kendindekini bırakmadan onu alamıyorsun. Bir tası bir deryaya dökmeden derya senin olmaz. Fani olan varlığını bırakmadan hakiki varlık tecelli etmez. Ben buna şahit olmaz. Onu tadamazsın. Hepimiz yolcuyuz, Rabbimize gidiyoruz. Ondan geldiniz, dönüşünüz onadır ve hepimiz yoldayız. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Allah'ın her birimize bir nazarı vardır. Acaba Allah'ın bize nazarı nasıldır? O bize bakınca nazarı nasıldır? Eğer müminse rahmetle bakıyor veya mağfiretle bakıyor veya muhabbetle bakıyor ya da başka türlü bakıyor. Herkes Rabbinin kendisine nasıl nazar ettiğini anlamaya çalışması lazım. Bakınca bizi karanlıktan mı görüyor, karanlığa gömülmüş, kendisinden yüz çevirmiş veya kendisini unutmuş veya kendisini ciddiye almayan ya da ciddiye alan Rızasını isteyen ya da dünyayı isteyen, onu isteyen ya da ondan isteyen olarak mı şöyle binlerce insanı yan yana koysanız Hepsi apayrıdır, hiçbiri ötekine benzemiyor. Bakacağız acaba bize nazar ederken Rabbimiz ne görüyor? Bizi nasıl görüyor yani? Bunun için yapmamız gereken şey nedir? Başkalarına değil. Kendimize bakmaktır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurmuştu. Sahabeye size Allah katındaki makamınızı Haber vereyim mi? Sahabe evet ya Ratulallah deyince Ratulallah efendimiz herkes kendi gönlüne baksın. Onun gönlünde Allah neredeyse o da Allah katında oradadır. Onun için bakınca anlarsın. Bilmemek yok. Öyle bilmedim anlamadım yok. Onun için ne diyoruz? Cevabı olmayan soru yoktur. Sual yoktur. Hepsine Allah cevap vermiş. Mesele bizim onu anlamaya çalışmamızdır. Bakacağız. Ne kadar Allah'ın rızasını dert edinmişiz, ebedi hayatımızı dert edinmişiz. Ne kadar çaba gayret sarf edebiliyor, ne kadar fedakarlık yapabiliyoruz, ne kadar nefsimizi kurban edebiliyor, dünyayı kurban ediyor, ne kadar fani olanı kurban edebiliyoruz, onun için neler verebiliriz? Biz gerçekten Allah için olmuş muyuz? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi de ki, selatım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. De ki, dediği için söyleyeceğiz. Söyledik, bakacağız. Doğru söylüyor muyuz? Gerçekten öyle miyiz? Onun için göklerin yerlerin dağların taşıyamadığı emaneti insan yüklenmiş yüklenmiş her birimiz onu yüklenmiş bunun hakkını vermemiz lazım önce bunu anlamamız lazım ümmet olarak bunu anladık mı? hayır mesela hiç kimse bize böyle bir şey anlatmadı Allah ruhundan nefretmiş melekleri secde etmiş deyip geçiştiriyor tabi ne olması gerektiğini anlatmıyor Belki de bilmedikleri içindir bu. Öyle öğrendikleri içindir. Allah affetsin. Bize Rabbimizi tanrıtmadı. Yeryüzünde halife dedi ama halife nasıl olacak onu da anlatmadı. Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> karanlıkta kalmışız. Ümmet karanlıkta kalmış. Bunu anlamayana kadar bu karanlıktan kurtulamaz. Çünkü... Allah'ın nurunun tecelli etmesi için, güzelliğinin tecelli etmesi lazım. Nasıl ki bu her bir kul için böyleyse, bütün alem için bu böyledir. Rabbine secde ediyor, kime secde ettiğini bilmiyor. Yani secde ettiği Rabbini tanımıyor. Daha kötüsü, kendini tanımıyor, kimin secde ettiğini bilmiyor. İş buradan daha edebe aykırı bir şey olur mu? Allah'ın huzurundasın, secde, secde ediyorsun. Kimin secde ettiğini bilmiyorsun. Hadi onu biraz bir isminden, beş isminden tanıdık biraz diyeyim. Şahit de olmamışsın, şehadetin de yok aslında. Hadi diyelim ki o de öyle kabul eti, iyidir. Kim secde ediyor? Tabiri caizse yedi yabancı biri secde ediyor, yabancı biri. Allah'a yakın biri değil. Varlığını, güzelliğini Allah'tan alan biri değil. Allah'ın avdi değil. Onun için derdimiz büyük. olur inşallah. olur. Özellikle bu mübarek Ramazan'da Allah'ın mübarek Kur'an dediği kitabını okuyacağız. Anlamaya çalışıp ayetler üzerinde tefekkür edip Rabbimize cevap vereceğiz. Üşüttük ve itaat ettik diyeceğiz. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum, abdunum diyeceğiz. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyeceğiz. Her neyi söyledimse doğru odur, güzel odur, hak odur diyeceğiz. Benim için hayır odur diyeceğiz. Benim için cennet odur diyeceğiz. Benim için marifetullah odur diyeceğiz. Benim için kendini bilmek tanımak olur diyeceğiz. Her neyi söyledinse ancak seninle hayatı öğrenirim. Seninle hayatı anlarım. Her neyi söyledinse onu öyle iman ediyor onu öyle kabul ediyorum. İnşallah öyle yapacağız, yapmaya çalışacağız. Allah hepimizden razı olsun.